...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ee, bir ekonomi ekoloji programında daha birlikteyiz. Ee, biraz ses tonum da düşük çünkü bunun bir sebebi var. Ee, 13 yıldır çalıştığım, severek çalıştığım gazetemden dün tatsız bir şekilde kovuldum. Sadece ben değil, ee, birçok arkadaşımla birlikte ve tatsız diyorum. Çünkü e, bunun sebebini biraz anlatmak istiyorum. Ee, birden sabah saatlerinde birkaç arkadaşımız evlerine gelen tebligatlarla e, kovulduğunu e, ailelerinden öğrenmişti. Ama biz bizim birçok insanın evinde kimse yoktu. Ee, biz de e, maillerimiz öyle saatlerinde çalışmayınca acaba dedik biz de mi kovulduk. E, bu tahminlerimiz doğru çıktı eve birini gönderip e, posta kutusuna baktırdığımızda. Ee, ben de o tek satırlık tebligatı alan isimler, alan gazeteciler arasındaydım. Ee, şu yazıyordu yönetim kurulu kararıyla. iş Akdeniz feshedilmiştir. Ee, dünden beri birçok insan arıyor. Ee, sevdiklerimiz soruyor, dostlar soruyor. Sağ olsunlar herkese e, yani Twitter'da da yazdıktan sonra e, insanlara yetişememeye başladım telefonum. Kitten çok teşekkür ediyorum herkese geçmiş olsun dilekleri için. Ee, ...var olsunlar... ...eksik olmasınlar... ...bunlar gerçekten böyle moral bozucu... ...anlarda insana büyük destek oluyor... ...ama ne yapalım... Ee, ...bu kadar da enseyi karartmayacağız... ...umutlarımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz... ...ben hiçbir zaman yitirmemaya çalışıyorum... ...hayat devam ediyor... E, dün akşam da başka bir radyoda e, söz vermiştim. İşten kovulup hemen oradaki radyo programına da gittim. E, işten kovuldum. Hemen açık radyoda ekonomi ekoloji programına da koşarak geldim. Hayatta de, dediğim gibi devam ediyor. E, çünkü mücadeleye devam edeceğiz. E, hep buradan biraz... Konularımız da e, çevre alanında biraz enseyi karartarak konular yapıyoruz ama... ...güzel şeyler de oluyor. Bugün onlardan bir tanesiyle konuşacağız. E, bu arada tekrar hatırlatayım. Instagram hesabından da canlı yayın yapıyorum. Sesim oradan gidiyor mu bilmiyorum ama... E, ...herhangi bir soru olursa oradan da soru böylece interaktifleştirmiş e, oluyorum bir yandan. E, bugün güzel bir şey konuşacağız. Güzel bir proje konuşacağız. Tema Vakfı'nın yaptığı e, sıfır atıkla ilgili bir... E, projeyi konuşacağız. Telefon attığımızda da Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç olacak. Sanırım şu anda hazır bağlandı. Deniz Hanım günaydın. Günaydın merhaba. E, biraz böyle kötü bir giriş yaptım ama sonrasında bağlayabildim <gülüyor> mi bilmiyorum. E, güzel bir projeyle dedim umarım e, bağlamışımdır. Sözü size devretmeden önce bir... Bir şey söylemek istiyorum ben. Neden bunu konuşmak istedim? Aslında bir sürü şey var konuşmak istediğim ne bileyim en sıcak gelişme. E, Boğaz'ın yönetiminin İstanbul boğazının yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınması gibi. İlim, önümüzdeki haftalarla e, belki bunları işleriz ama. E, benim yıllardır dikkatini çekmeye çalıştığım ve son zamanlarda da insanların bu konuya e, özellikle hassaslaştığını düşünerekten. Yani çok fazla çöpümüz var çok fazla atığımız var. Ve bu atıkla ilgili bir şey yapılamıyor ve ben şunu gerçekten düşünüyorum. yani Batı'ya baktığımızda bu iş için eğitimin şart olduğunu ve bu alışkanlığın küçük yaşlarda başlaması gerektiğini çok fazla çöp kamyonu olmakla, çöp binomu olmakla bu işi çözemeyeceğiz. Kaynağından yani atmamakla, atık üretmemekle bunun çözümünün olacağına inancım çok büyük. Ve de bunun başlangıç noktasının daha ilkokul çağları olduğunu düşünüyorum. Ve siz de bununla ilgili bir proje başlattınız diyerek nedir bu proje içeriği sözü şimdi size bırakayım. Evet, e, geçen yıl e, Herkes Hatırlayacaktır e, Sıfır Atık'la ilgili bir proje başlatıldı. E, bu e, aslında Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle başladı. E, o dönem e, aşağı yukarı 1500 kişi ve kuruluşa bir mektupla bu projeye destek istendi. E, Tema Vakfı da bu destek istenen kurumlardan bir tanesiydi. Biz de bu e, davet gelince biz burada bir katkı koyabilir miyiz? Çünkü şöyle bakıyoruz... Biz Sistema Vakfı olarak siyaset üstü bir duruş sergileriz kurulduğumuzdan beri. E, dolayısıyla bizim için kriter şudur. Doğa için yararlı olan her işin yanında oluruz. E, ama doğa için zararlı olan her olayın da karşısında dururuz. Hmm. Bu aynı kişinin e, gövdesinde de birleşebilir. Farklı insanlarda da olabilir. Dolayısıyla buradaki bizim yaklaşımız doğru bir olay olduğu için hatta bu e, konu Türkiye için çok geç kalınmış bir konu olduğu için biz de burada biraz önce sizin de söylediğiniz gibi doğa eğitimleri konusunda destek olmaya aday olduk. Dedik ki biz bu sıfır atık projesinin çocuk eğitimleri, milli eğitimle yürütülecek çocuk eğitimleri konusunda görev alabiliriz. Ve bununla ilgili program hazırlandı, eğitim programları bir üçlü protokol yapıldı. Protokolün içinde Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tema Vakfı yer aldı. Ee, ve projenin ilk e, bacağı da geçen yıl Ankara'da sadece Ankara merkezde 75 bin çocukla bizim gönüllerimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz tarafından uygulandı. Proje nedir? Ee, Neler onu... yapıldı? Onun içeriğini zaten Tabii böyle. Ki. Bunlar hep atlı, atlandı. Ben de bu projenin tanıtımında oradaydım. Emine Erdoğan da katıldı. Onun söylediği tabii güvenlik meselesiyle ilgili şeyler söyleyince hep o ön plana çıktı. Ama ben bu detayı, bu proje çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizler hazırladığınız detaylarında da böyle ilk okul sıralarına iniyorsunuz bu projeyle. Evet. Neler var onun detaylarında? Şimdi aslında şöyle bu 5D dediğimiz bir felsefe. Yani aslında bu sadece hani bizim uyguladığımız bütün dünyada uygulanan bir felsefe. Burada şu var. Bu projede ağırlıklı olarak sanki atık önemli tabii ki atık da çok önemli ve onun ayrıştırılması tek hedefmiş gibi öne çıkıyor doğal olarak ama aslında bizim vurgu yapmak istediğimizde bunu bir üçgen olarak düşünürseniz üçgenin en üstündeki hat düşün gerekli değilse tüketme yani aslında olay buradan başlıyor. Şu anda bütün dünya Türkiye'de içinde bir e, tüketim krizi içerisinde ve gayet e, hızlı bir şekilde ve düşünmeden çok ciddi tüketiyoruz hepimiz. Hı hı. E, biz birinci basamakta diyoruz ki bir kere bir bak bakalım sen bunu hakikaten tüketmek zorunda mısın? İhtiyacın var mı? Bir kere onu bir düşündürmeye çalışıyoruz çocuklara. Hı hı. Sonra ikincisi diyelim ki onu hakikaten e, tüketmek zorundasın. Ne diyelim bu bir su kabı olsun. Ee, o zaman e, işte her seferinde pet içinden suyu içeceğine bir su termosu edin kendine ve onunla su iç yani daha az tüket o ihtiyacını daha az tüketerek karşıla hı hı. yani bir gün içerisinde işte 4-5 tane pet çıkaracağına bir tane e, su kabına al ve günlerce hiç e, su, pet çıkarmadan hayatına devam et. İkincisi buydu, üçüncüsü değerlendir, yeniden kullan. Bunlar aslında bizim e, Serkan Bey eskiden bir bildiğimiz şeyler. Bunlar bizim hı hı. çocukluğumuzda yaptığımız e, hareketler. Yani bunlar hiçbir yeni değil ama. Ne yazık ki son 30-40 yılda o kadar çok şeyi unuttuk ki. Bir de bu tüketim baskısı, tüketim evet, alışkanlıklarını değiştirilmeye yönelik baskı diyorum. Çünkü biz Kesinlikle. değiştirmiyoruz, önümüze sunuluyor. Maalesef evet. unutuyoruz o alışkanlıklarımızı. Evet, mesela değerlendir, yeniden kullan. Yani bak bakalım elindeki malzemeyi sen hani kendin kullan ama farklı bir şekilde kullan. Bunun... Biz aslında yaparız yani çok çocuklukta işte e, şey, yağ tenekeleri şey olarak kullanılırdı söyleyin e, saksı olarak kullanılırdı veya işte bir pantolonu kesip şort olarak kullanırsınız bir sürü şey yapabilirsiniz. Ama önce, şimdi şu var aldık e, şey yaptı, kullandık 3 kere 5 kere 50 kere kaç kere ondan sonra atıyoruz ya da veriyoruz ne yapıyorsak ama burada yeniden kullanabilir misin bunu hemen elden çıkartma. Ondan sonraki amaç e, şey, de, dördüncü de değiştir farklı amaçla kullan. Yani işte bir koli çıktı evinizde acaba ondan bir şey yapabilir misiniz? Bu aslında çok yaratıcılığı da arttıran bir şey ve hemen vazgeçmiyoruz elimizdeki malzemeden. Hemen çöpe yollamıyoruz. E, bunu da yaptıktan sonra yine kullanamıyorsak en sonunda dönüştür doğa kazansın. Yani bunları sınıflayarak ayır. Ama burada belediyelere de çok iş düşüyor tabii. Yani evet. evde e, ayrıştırılmış olan bizim atıklarımızın da ayrı gruplar halinde alıp e, geri dönüşüme gitmesi lazım. En büyük Çünkü şöyle... sıkıntılarımızdan bir tanesi bu bulur. Cama ayırıyorsunuz, kağıda ayırıyorsunuz, e, sokağa iniyorsunuz ve bunları nereye atacaksınız? Evet. A, a, pilleri Şimdi atma, atma, atmak evet. için yer arıyorsunuz. Elektronik atıkları Aynen. oraya atacağını insanlar bilmiyor. Yani gazetede. Kesinlikle. Geçen Siz... gazetede bununla ilgili bir haber yapmak istedim. Arkadaşlarıma sordum. Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Biz hani e, görece daha hassas duyarlı insanlar olarak nereye atacağımızı bilmiyoruz. Yani burada da e, proje başlangıcı önemli ama. Çok önemli çünkü bu bilinç. Şimdi bu bilinçle de. beraber belediyeler üzerinde de baskı ben geçen evde dediğiniz gibi işte zaman geçmiş ilaçlar vardı. Çöpe atmak istemiyorum. Bayağı uğraştım. Nereye verebilirim bunları ki hani zarar vermeden etrafa bu ilaçları? Beceremedim inanın. yani Onlar da verilebiliyor muymuş bir yere hiç? Verilmesi gerekiyor. <gülüyor> evet, aslında eczanelerin toplaması lazım. Eczaneler bundan kaçırılır. Batı'da kaçırıyor? var mı örneği bunun? Evet evet tabii ki. Yani bunların hepsi mesela tıbbi atıklar ayrı gidecek. Sıvı yağları zaten biliyorsunuz yani işte piller yani her mahallede bir pil kutusu olabilir. Bazı yerlerde var. Mesela migroslar topluyor var içinde küçük pil kutuları. Hı -hı. Ama şu anda büyük bir gayret sarf etmeniz gerekiyor ama bu gayreti sarf etmeye de değer. Yani ben bir anekdot var. Çok Kısaca anlatacağım. Bir arkadaşım işi Amerikalı. Geldiğinde işte bir meşrubat içiyorlar alüminyum şeyin içinde, kabın içinde. Ve bitince diyor ki bunu ne yapacaksın, atacak mısın? Yok diyor işte normal çöpe atacağım. Ya adam valizine koyup Amerika'ya göre götürmüş. Atamazsın bunu diye. Çünkü onun bir değeri var. Yani alüminyum 90 üzerinde dönüştürülebiliyor. Kağıt öyle. Yani biz aslında şu anda ciddi bir şekilde parayı gömüyoruz ya da parayı yok ediyoruz. Çünkü çıkan her atığın aslında doğaya da bir bedeli var Bize de bir bedeli var Özellikle kompostta da çok iyi bilirsiniz Yani kompost bambaşka bir konu Yavaş yavaş geliyor gündeme ama Organik atıklarla ilgili çok yakında onun da girmesi lazım Yani Türkiye bir yandan Toprakları ciddi çoraklaşmış vaziyette Organik madde eksiği çok yüksek Ama biz bir yandan da Bütün organik atıklarımızı şu anda yok ediyoruz Toprağa geri vermek yerine Yani dolayısıyla burada öğrenmemiz gereken Ve hayatımızın içine almanız gereken Çok alışkanlık var Ama dediğim gibi en baştan Tüketmeyerek başlıyor iş yani gerekli değilse almayarak yani Hayrettin Bey'i hatırlarsınız. çok da iyi bir ses, Şimdi, şimdi onu soracaktım gittik. yani toprak toprak dediğimizin o evet. lütfen sözünü hatırlatır mısınız? Evet, evet. Ya, şöyle der e, Hayrettin Bey param var ama hakkım yok der. Yani param olabilir ama almaya hakkım yok çünkü aldığım her şeyin doğaya bir bedeli Hı -hı. var. Ve ben o bedeli doğaya ödetmek istemiyorum. Dolayısıyla kendimi ödetmek istemiyorum. Çünkü bir önemli sözü de yaşamak istiyorsan sana can ...veren ekosistemi yaşatacaksın. Ee, yaşatmak istiyorsan da... doğaya verdiğin zararı azaltacaksın. Ve bunun en kolay yolu da... E, ...tüketmemek. Hı hı. Ben ee, Şimdi bir, bir, bir örnekle ben vermek istiyorum. Tabii ki. Bu anlattığınız Amerika hikayesi... ...hikayesi gerçekten... E, ...tüylerimi diken diken oldu... ...siz anlatırken. Yani buradaki atını... ...Amerikaya geri götürüyor. Biz düşünün... ...yani bir manzarası güzel bir yere gidiyoruz... ...piknik malzemelerimizi götürüyoruz... doluların oraya taşıyoruz... Ee, ama boşlarını geri götürmeye üşeniyoruz maalesef yani Karadeniz'de cennet gibi her yerler taraf. var her taraf çöp kir yani insanın kanı donuyor hele e, bu örnekleri bilen gören biraz batıyı gezmiş oradaki bu hassasiyeti görmüş birilerinin Bunlara maruz kalması, bu çöpleri insanların hunharca etrafı bu kadar kirletmesi, denizleri, doğayı, ormanı bu kadar kirletmesi gerçekten kan Ya doğrudan... Orada Serkan Bey şöyle bir şey var Doğan Cüceloğlu'nun saptamasıdır sevgili hocamızın. Yani şey diyor bu evdeki terbiyeden geliyor. Yani evde mesela yere çocuk bir şey atıyor. Onun bir kitabında okumuştum. Sokak mı niye yere atıyorsun diyor anne. Çok acayip. Yani Bunlara ihtiyacımız şu... var. İşte sen evet. siz, siz o ihtiyaçlarından birini karşılıyorsunuz. Aynen, aynen. Evde yoksa okulda şimdi pilot başladı galiba 20 bin öğrenci hayır, Şimdi mi bu şimdi hayır, 75 bin çocukla yapıldı. Şimdi Hı -hı. şöyle bir aşamaya geldi. Biz önce okullarda yaptık. Okullarda bizim posterler eğitim malzemeleriyle bu eğitimleri 2 dakika olarak verdik. Şimdi geldiğimiz aşamada geçen gün basın toplantısını yaptığımızda başka bir aşamaya geçiyoruz. Orada bir şöyle oldu biz e, bu eğitimlere başlayınca Türkiye'nin e, bizim biliyorsunuz 81 ilde şu anda 673 noktada gönüllü temsilcimiz var. Hı hı. Onların üzerine ve ben, ben gittiğim toplantılarda bir sürü ilden ne olur bize de bu eğitimi verin. Çünkü proje başladı ama eğitim için içerik yoktu ve bizim elimizdeki içerik birden bire çok e, aranan bir içerik haline geldi. Fakat tabii bunları bastırmanız, yollamanız çok ciddi e, mali külfetler. Biz sonradan e, bir e, başta vakıf kaynaklarıyla başladık. Sonra bir destekçi aldık. E, fakat e, onlar yetmiyor. Yani bizim gideceğimiz sayılar hiçbir şekilde Türkiye'deki bu talebi karşılamıyor. Çünkü öğretmenler de çok büyük ilgi gösterdi. Bir e, ilave adımda bu çok yeni yaptığımız ve çok yeni açılı bir dijital platform oluşturduk. Ve o dijital platformda başlangıçta sadece okul öncesi ve ilkokul vardı. Şimdi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yaş yaşlarına göre hazırlanmış içerikler bu dijital platforma yüklendi. Arayüz de çok güzel. Ben girdim, çok inceledim, güzel oldu. çok evet, kullanacağım. Çok sevindim, beğendiğinizi. Hı -hı. Ondan sonra Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir öğretmenimiz, ben sıfır atık eğitim programını sınıfımda uygulamak istiyorum dediği zaman kimseye ihtiyacı yok. Çünkü bütün bu içerikler öğretmene içerisinde görmüşsünüzdür zaten toplantıda. Hı hı. Yönergeleriyle yani öğretmenimiz bu içerikleri çocuklarına hangi yaş grubuna nasıl uygulayacağını anlattığımız yönergeler de dijital platformun içinde. Oradan okuyarak çok kolay bir şekilde sınıfta uygulayabilecek. Dolayısıyla şu anda Türkiye'deki ilk okul öncesinden lise sona kadar bütün çocuklarımız eğer öğretmenleri isterse bu programı sınıflarında uygulayabilecekler. Bunu hani yapabildiğimiz Müthiş. için de gerçekten çok mutluyuz. Müthiş, evet gerçekten. çok mutluyuz. Yani bunu yapsa yapsa zaten tema vakfı yapabiliriz. çok teşekkür ederiz. Ve... Ekip <gülüyor> arkadaşlarım <gülüyor> çok emek verdiler. Hepsi gerçekten. Yani ee... ben o şeyi, projeyi projeyi incelerken yani web site, web sitesinin arayüzü ne kadar büyük bir emek olduğunu gördüm. Çok. Ve bir gazeteci olarak da oradaki o basın lansmanında ve sonrasındaki yansımalarda bu emeğin yeterince anlatılmadığını düşündüğüm için hem Atlas Dergisi'nde de yazdım ee, tamam, önümüzdeki tamam. ay çıkacak hem de Radyoda da tamam. özellikle başka bir meseleler varken e, bunu işlemek istedim. Bu arada hem de Rejideki Selahattin arkadaşıma bir telefon gelmiş. Hemen e, bir mesaj. Onu aktarmak istiyorum. Instagram'a da benzer bir şey yazdılar. Bir dinleyicimiz aramış. İlaç atıklarını aile hekimleri topluyor. Aile hekimlerine götürdüğünüzde onlar yetkili mecralara Aa, iletiyorlarmış. İnanı ben de bilmiyordum. Tamam harika. E, bunu öğrenmiş olduk ve e, ilk kez... Ben de bilmiyordum. Eminim. Ben inanın geçen gün uğraştım ama kimse bu bilgiyi vermedi bana. Ben yani kimse... şey olarak da, hani Tema Vakfı başkan olarak değil de bayağı işte herhangi bir vatandaş olarak uğraştım. Eczaneye aradım, eczane muhtarı yönlendirdim, muhtarı bulamadım falan öyle bir kayboldum. Çok çok teşekkürler bu bir bilgi için. çünkü Instagram'dan da birisi demiş ilaçları, eczaneler alıyor ama kimse Almıyor. bunun altına girmek istemiyor. İstemiyor bu, çünkü herhalde çok yük, çünkü. yük ve taşıma falan düştü. Ama şu an eczacılar odası da bir şey yapmaya çalışıyor farkındalar. Evet. Onu konuşuyor. Yani Temo olarak konuştuk onlarla. E, güzel bir şeymiş bu da. Bunu da hatırlatmış olan Benim de hiç e, radarımda olmayan bir konuydu. Bir dinleyicimiz aramış. Keşke ismi de lanse etseydik. Aile hekimleri alıyormuş diye. Çok sevindim buna. E, aile hekimlerine götürelim. Aile hekimlerimiz inşallah bize kızmaz. Çünkü e, bunlar bir angarya olarak görünüyor işte maalesef. Ama işinler böyle olacak başta ama sonra evet. yerleşecek. Yani i̇nşallah. sene inşallah bu konuda mesela sıvı atık, atık yağlar biliyorsunuz aynı şekilde inanılmaz kirletici. Dediğiniz gibi piller, metal metalerce toprağı kirletiyor. Toprağa girdiği anda öbürü suyu kirletiyor. Onun için hepimiz o küçük duyarlılıklarla bu projenin bir güzelliği de çocuklar okulda bunu yaptıktan sonra bir broşür yolluyoruz aileye. Dolayısıyla aile de bu konuda çocuğuyla beraber bilinçlenmiş olacak. Bir bacağı da bu olacak projenin. 280 bin çocuğa bu e, söyleyin e, bu öğrenim yılı içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz. 280 bin çocuk. Yani, ama bu zaten... en az tahminimiz yani daha da üstüne çıkacağını açıkçası düşünüyoruz çünkü dijital platformdan bunları ölçebileceğiz. Kaç öğretmen girdi, kaç etkinliğe baktı. Ee, ne kadar kaldı sitede uyguladığımı geri bildirim verdiğimi çünkü programları yenilemek için geri bildirimler çok önemli öğretmenlerimizden yani, mutlaka geri bildirim ediyoruz. Ben diyoruz. şey düşünüyorum Tabii ki bu çok önemli çok çok önemli bir adım yani daha eğitim aşamasında o öğretimin bir parçası olması bu atık meselesinin çok önemli ama şunu düşünmeden de edemiyorum. Yo, verdiğiniz örnek o Amerikalı e, arkadaşınızın e, alüminyum çöpünü e, burada atamayacağı için Amerika'ya. Valizine koyup geri götürmesi nasıl bir zihniyettir, nasıl bir bilinçtir, nasıl Bilinç. bir anlayıştır? Bu seviyeye gelebilir miyiz? Gelsek onlar hangi seviyede olacak acaba? Bu soruları da kendime sormadan edemiyorum. Doğrusu. Haklısınız ama bunların hepsi şey küçük yaşta öğrenilen şeyler çok daha hızlı kapılıyor ve benimseniyor. Ama devam etmek lazım. Dediğiniz gibi son 30-40 yılda gerçekten Türkiye müthiş bir kapitalizm baskısı altında tüketime hep beraber yönlendirildik. Bir an önce bundan daha rasyonel bir şekilde çıkmamız lazım. Batı başladı artık bir sürü ambalajlı ürünü almayan gruplar var. Instagram'a girerseniz görürsünüz bizim çocukluğumuzdaki bir dökme satılmaya başladı her şey. Hı -hı. Çünkü o işte bir e, diş macunun ilave konulmuş kutu, diş her seferinde attığımız diş fırçalarının plastiği, ambalajı aldığımız bütün ürünlerin, Şeyi söyleyin e, ambalajı bütün bunlar o göze bakmaya başladığınız zaman işte deterjanların kapları inanılmaz bir atık üretiyoruz. İnanılmaz atık üretiyoruz hep beraber ve farkında bile değiliz ne yazık ki. Ve bir ki. yerlerden başlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Deniz yıldızı hikayesini herkes bilir deniz yıldızı hikayesi gibi e, yani e, hepsini kurtaramayacağız belki ama bir yerden başlamak gerekiyor. Yok hızlı Siz öğreniriz. Tarzdan... Ben demetsizleyim. Bizim, bizim halkımız çabuk öğrenir. O desteği verirsek ben de hızlı bir şekilde öğreneceğini samimiyetle düşünüyorum. Zaten bir kere enseyi karartmamak gerekiyor. Kesinlikle. Hep, hep, hep bunu söylüyoruz. Umutsuzluğa kapılmamız <gülüyor> gerekiyor. Şimdi birkaç de soru gelmiş. Ben ama size sormadan kendim de bir cevap vermek istiyorum bunlara. İşte bir tanesi Sema Korkmaz Hanımefendi. E, Tema Vakfı yeşil alanların talanına karşı dirençlerde göstermek e, direnç, dirençlerde de görmek isteriz demiş. E, başka bir Erdoğan Gümüş, kamu işbirliği, kamu spotu hazırlayıp kitle iletişim araçları ile geniş kitlelere ulaşmayı neden düşünmüyorlar diye bence bunları pozitif bir eleştiri olarak e, düşünüyorum. Önce ben kendim Tema Vakfı Adana bir <gülüyor> e, kendim bir şey yapmak istiyorum, bir açıklama yapmak istiyorum. E, yaşadığımız konjektürü herkes biliyor. Bence ben de e, programın girişinde söyledim bugüne kadar Hürriyet gazetesinde düne kadar Hürriyet gazetesinin bir e, çalışanıydım e, yapabildiğim kadarıyla orada mücadele ediyordum şimdi başka alanlar bulacağım kendime orada mücadele edeceğim herkes bulunduğu noktada yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştığına ben adım kadar eminim. Tema Vakfı da bugün e, Türkiye'nin en uzun soluklu, en sıkı mücadelesini veren, kimsenin görmediği, ilgilenmediği e, popülist yaklaşmadan e, hiç lanse edilmedi ama şu işlediğimiz konu bile 280 bin öğrenciye ulaşmaya hedefleyen aslında çok iyi işler yapıyor. Bir sürü davalar açıyor. Bunu kamuoyuna... 300'ün üzerinde davamız var şu anda. Bunları biz devlete sürü... açıyoruz. Evet ve de bunu fazla duyurmaktan da... Kimi zaman ben biliyorum ki imtina ediyorlar. Çünkü onlara e, bir baskı gelmesin dolaylı vesaire. Ben sizin yerinize e, a, affınıza sığınarak böyle bir açıklama yapmak e, istedim. Yani... Ama biz bunu e, bu şekilde e, bu dinleyicileriz de tabii şey yapmıyoruz. O Pozitif, ben tanıyorum zaten e, onları yazan insanları. Herkes daha fazla bir mücadele görmek istiyor. Herkes daha fazla sesini duyurması, daha fazla insanların, susan insanların daha fazla seslerini duyurmasını istiyor, arzu ediyor. E, biz... Vatandaş olarak, gazeteci olarak, sivil toplum olarak her zaman e, o duyarlılığımızı kaybetmeden, umudumuzu yitirmeden yürümeye, mücadele etmeye devam etmeniz e, diye birkaç şey söylemek Tabii istiyorum. Tabii e, Söylediğin gibi biz gerçekten olağanüstü bir tempoyla yani hem vakıf çalışanları hem gönülleri ki 815 bini buldu. Tabii hepsi aktif değil bunların. E, şu anda 800, dediğim gibi 673 noktada çalışıyor Tema Vakfı Gönülleri. Ee, hiç tahmin etmedikleri noktalarda Tema Vakfı gerçekten çalışıyor. Sen çok iyi biliyorsun. Hı hı. Bugün Eskişehir, Alpu Termik Santraliç, Erkez mücadeleler Artvin'de Tema Vakfı tamamen olayın arkasındaydı. Bütün desteğini verdi. Bunlar mesela bizim özellikle çok da çıkıp hani biz yapıyoruz diye duyurmadığımız konular. Nükleer santral mücadelesinde kimse yoktu. Çünkü inanın ÇED raporunu bile bir sürü insan anlayamadı. 1500-2000 sayfalık son derece teknik raporlar günlerce çalışılıp e, mahkemeler açılıyor. 300'ün üzerinde mahkeme var. Ama şu var, ben telefonun başında da söylediğim gibi onun için çok değerli e, katılımcımıza da e, çok teşekkür ediyorum. Onlar bize olan inançlarını e, bununla e, dile getiriyorlar. Çok teşekkür ediyorum ama bilsinler ki elimizden gelen hiçbir şeyi ardımıza koymuyoruz. Ama e, bazıları duyuluyor, bazıları duyulmuyor. Ama mesela kamu spotu konusunda bu sıfır atık filmleri, e, oynadı bir miktar. E, Devamda gelecektir, tabii ki yapılabilir. Ama Türkiye'de şu anda çevre o kadar büyük bir baskı altında ki biz 500 kişi de olsak tema vakfı olarak aktif çalışan, İnanın yetişemeyiz. O kadar büyük bir e, konu var şu anda gündemde. Ve e, özgür bir basında olmadığı için fatrahta evet. yazamıyoruz. Peki süremizin de sonuna geldik. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. E, bizi kırmadınız. Katıldığınız Rica için ederim. çok teşekkür Bu arada çok, sana, teşekkür sana yeni ederim. dönemde başarılar diliyoruz. Çok, ee, sana çok sana çok bütün sağladın, gazetecilik olmayın. yaşamı boyunca verdiğin, çevreye verdiğin destek için de çok teşekkürler Serkan. Yeni dönemde de eminim beraber çok güzel işler yapacağız. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. <gülüyor> İnşallah. bakın Çok teşekkürler. Çok Ol, sağ olun. Oldu. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşça Herkese sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, hem e, kendi adıma kötü bir olayı konuştuk. Hem de e, memleketinize güzel bir konuyu konuşmuş olduk. E, hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. E, başında da söyledim. Son, ortasında da söyledim. Sonunda da söylüyorum. E, umutsuzluğa kapılmıyoruz. E, mücadeleye devam ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Ee, ben gazeteciliği, gazeteciyim ee, ve hayatım boyunca da hep gazetecilik yapmak isteyeceğim. Ee, hayat e, bir yol ayrımına getirdi. Bundan sonra nereye sürükleneceğim e, bilmiyorum. E, ama e, bu sistemin içerisinde her ne kadar bozuk da olsa bir şekilde müdahil olmaya elimden geleni çalışacağım. E, ve açık radyoda olacağız. Haftaya ekonomi ekolojik de yeni konu ve konuklarla görüşmülünceye kadar. Hoşçakalın efendim. <gülüyor>